Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le birliktesiniz Sevgili Ortam Rauf Kösemen bugün maalesef bizlerle birlikte değil ama onun yerine çok değerli bir konuğumuz var Sevgili Ümit Şahin hoş geldin Ümit Hoş bulduk merhaba Yayın masamızda da Feryal Kabil var Yerkem'a başlıyoruz. Bugün kamda Bon Zirvesi'ni konuşuyor olacağız. Bon iklim Zirvesi'ni. Ama zaten Ümit pek çok farklı mecrada zirveyle ilgili teknik bilgileri aktarıyor. O yüzden biz bugün konunun daha çok iletişim açısına odaklanalım dedik. Bu arada küçük bir duyuru da yapalım. Bugün Karaköy'de saat 17.30'da İstanbul Politikalar Merkezi'nde bir toplantımız var. 2017 Bon İklim Zirvesi cop 23ten izlenimler diye epey de uzun bir konuşma listeniz var. Evet. Buradan çıkıp koşa koşa oraya gideceğiz. Orada neleri ka, e, kapsayacaksınız? Neler olacak orada? Biraz ondan bahsedelim. Biz her yıl e, İPME'de e, zaten Türkiye'den giden geniş bir ekip oluyor. E, i̇şte akademiden, sivil toplumdan, gözlemci heyet dediğimiz. E, o ekip Tem bazı arkadaşlar bir yere geliyorlar ve izlenimlerini anlatıyorlar. Herkes de geliyor. Yani o seneki kopun değerlendirmesini yapıyoruz. Böyle bir şey birkaç senedir gelenek haline geldi. Bu senede Bon izlenimlerini herkes paylaşacak. Neyi izlediyse, hangi kısmını özellikle ele aldıysa. Daha sonra da herhalde ağırlıklı yine Türkiye'nin son durumu üzerindeki tartışmalar da devam eder diye tahmin ediyorum. İyi, bugün konuşurken aslında temel olarak Bon'u biraz da şey yapıp... <gülüyor> vesile yapıp e, iklim değişikliği meselesinin iletişimi üzerine konuşalım Hı -hı. dedik. E, bunu vesile yapmışken aslında e, çok ilginç şeyler oldu Bond'a. Bunlardan bir tanesi de bir mesajlar ve iletişim karmaşasıydı ki üzerine uzun uzun yazdığımda onu biraz konuşalım. E, Türkiye Bond iklim zirvesini terk etti mi, etmedi mi? Evet. Açık Yeşil'de geçen hafta çok uzun konuşmuştuk <gülüyor> onu. E, ama şimdi senin bakış açından ben de merak ediyorum bu işin iletişimsel boyutunu. Çünkü ee, yani Türkiye tabii hiçbir yeri terk etmedi bu çok açık ee, fakat neden böyle bir e, mesaj verildi şimdi tamamen böyle e, birkaç yüz metre yukarıya çıkıp e, aşağı doğru baktığım zaman şöyle bir şey tahmin ediyorum. Türkiye'de aslında pek kimsenin e, iklim zirvesinden haberi olmadı, değil mi? Yani medyada böyle bir e, gündem hiç olmadı. İşte açık radyo dinleyicileri dışında ve konuyu iyi bilen bir grup, e, işte ağırlıklı olarak çevrecilerin falan dışında iklim zirvesi diye bir şey yapıldığından normal bir basın takipçisinin haberi yok, değil mi? Yani iki hafta süren bir e, şeyden bahsediyoruz Bond'a. E, tam o bitiyor. Bittiği gün. Gazetede manşet haber, Türkiye iklim zirvesini terk etti. Şimdi olduğundan haberdar olmadıkları insanlar bir iklim zirvesini Türkiye'nin posta koyarak böyle gayet rest çekerek, rest çekti lafı da çok önemli orada. Her yerde rest tabii, lafı geçiyor. Tabii. Rest çekerek terk ediyor. Şimdi bu bence tesadüfi olamaz. Yani böyle bir şey ancak planlanmış ve... ...neredeyse hani sahneye konmuş bir şey gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü insanların hani umrunda olmayan bir şeyi Türkiye terk etmiş oluyor. Ama neyi terk ediyor? Bütün dünya ülkelerinin olduğu Tabii. o masayı... Bir Herkese. başka one minute algısı. Değil mi? Yani evet. Çevre Bakanı üzerinden bir yeni bir one minute yarat. yani O kadar büyük bir şey tabii kimsenin umurunda olmayacaktır ama. Ama pek de olamadı galiba. Yani öyle bir e, şey büyüttük. niyet olsa bile olamadı galiba o. Belki biz biraz büyüttük yani bu ne demek şimdi diye. Ama şimdi tabii e, o algıyı bilemeyiz. O özellikle basını anakımı akımı takip eden insanlar ya da ben televizyonlarda da rastlamadım. Yani izlemediğim için. Belki çıkmıştır böyle bir yani ana haberlerde çıkmış olması yetebilir yani insanların aklında bunun kalması için bu bir hani Türkiye'nin koskoca iklim müzakereleri zeminini iç politikada işte dünya ülkelerine kafa tuttu ulusal çıkarlarını savunmak için ne hapsetmesi ve buna kurban etmesi anlamına geliyor bence benim baktığım taraftan bakılınca ama hükümetin iletişim e, yöntem açısından bakıldığında herhalde başarılı bir şeydi bu. Yani sonuç itibariyle iletişim ve kampanya dediğimiz zaman her zaman bir hedef, iletişimin hedefi ve o hedefe gidecek olan basamaklardan bahsediyoruz. Hani iç politikada kullanılıp daha fazla güç konsolide edilecek bir e, hedef varsa o zaman başarılı mı başarısız mı başka türlü tartışmak lazım. Tabii. Ama mesela biraz önce söylediğin şeyde benim dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Türkiye'de kimsenin haberi olmayan hani ana akım medya da ...görmediğimiz bir şeydi. E, COP23 bu. <gülüyor> İmza, anlaşmanın imzalanacağı... ...21'de Paris'te... ...Türkiye'deki ana akım medyada da biz çok gördük... ...iklim zirvesinin haberlerini. Herkesin demesen bile o sırada çok... ...tırnak içinde söyleyeceğim... ...hip trend bir konuydu hmm. ve üzerine düşülüyordu. O günden bugüne... E, ...o zaman ciddi bir... ...iletişim açığı bırakmışız demektir. Yani biraz önce konuşurken söylemiştin işte anlaşma imzalandı bitti artık sönüm. Doğal olarak oluyor bu dedin ama Türkiye özelinde de baktığımız zaman o halde biz burada küresel iklim değişikliğiyle mücadele eden tüm taraflar bu türden kampanyalar yapan taraflar olarak boşluk bıraktığımız bir alan var demektir. Öyle değil mi? Yani şimdi tabii 2015'ten sonra Türkiye'de iklim hareketi söndü. Ee, ama bu Şimdi araya darbe falan girdiği için yani bunu... özel koş Türkiye'nin özel koşullarını ha. da göz önünde Yani o yüzden diyorsun. bunu değerlendiremiyorum çok iyi. Yani 2015 öncesinde de benzer bir muhabbet yapıyorduk ama o zaman 2009 sonrasında iklim hareketi bayağı bir zayıflamıştı. Kopenhag'daki başarısızlıktan sonra... Ee, o zaman biraz daha rahat konuşuyorduk yani iklim hareketi kendisini toparlasın diyorduk ve nitekim bir noktadan sonra toparladı e, Paris'e doğru. Ama Paris sonrasında e, o kadar şeyler yaşadık ki yani e, artık bu e, iklim hareketinin iletişim boşluğu bıraktığı lafını ben çok rahat kuramıyorum Türkiye açısından. Ama e, dünyada da biraz durum tabii böyle çünkü e, Paris anlaşması imzalanana kadar şimdi düşünün. Kyoto şey, 1997, Paris 2015 yani 20 yıla yakın bir süre e, büyük bir şey olmadı iklim hareket, iklim değişikliği Hı -hı. camiasında. Şimdi o e, gerilim birikti birikti birikti e, 2015'te patladı. Önce 2009'da bir denedi orada söndü sonra 2015'te patladı ve hep beraber bir rahatladık ne oldu? Paris Anlaşması kabul edildi iklim değişikliği sorunu çözüm yoluna girdi. Ve 2017'de emisyonlar yükselişe evet, geçti. Evet, evet. Yani ta, çünkü 2015'ten sonraki o daha doğrusu 2014, 15 ve 16'daki küresel emisyonların e, plato çizmeye başladığı, yükselişinin durduğu şeyin Paris'te bir alakası yoktu. O tamamen e, başka dinamiklerle alakalı bir şeydi. O dinamikler değişince, ekonomik dinamiklerle ilgili bir şeydi. O değişince tekrar yükselişe geçti. Henüz Paris'in etkisini görmüyoruz yani. Paris'in etkisi ancak 2020'den sonra e, görülmeye başlanacak eğer başlarsa. E, ama tabii bu da bir e, işte iletişim tam öyle bir şey değil mi? Biz hemen öyle bir şey e, algılıyoruz yani. Paris'ten sonra e, çözüm yoluna girdik e, ama aslında çözüm yolundan tekrar çıktık falan. Netice itibariyle ama özetini yaparsak Paris sonrası e, bir rahatlama olduğu kesin. Bu rahatlamanın bir nedeni de muhtemelen bundan sonra daha ne yapabiliriz ki oluyor yani yine her sene iklim zirvesine gitmeye devam ediyoruz ama daha teknik konuşmalar oluyor artık daha detaylar konuşuluyor çok büyük bir şeyi değiştirme hedefi ve amacı hiç kimsede kalmadı kalmayınca da kamuoyuna dönük bir iletişim yapmak ya da bunun mesajını vermek gibi bir kaygıda zayıf kalmaya başladık bence açıklaması bu. Bir yandan şöyle bir şey de var biz hep e, iletişim kampanyaları konuşurken e, hem destek verdiğimiz kuruluşlarla hem e, müşterilerimizi <gülüyor> hem de e, ruhunu öğrencileriyle de şöyle bir şeyi hep söylüyoruz. İletişim kendi başını ortaya attığın Ve kendi başına olan bir şey değil Aynı zamanda senin yaptığın her kampanya Bir iklim içerisinde var oluyor Yani bir iletişim ortamı var o ortamda neler oluyor Bunun en basit markalara Tercüme edilmiş hali her zaman şeydir ee, Sen kendi markanla ilgili Bir şey söyleyeceksin ama yılbaşı öncesinde Çıkarsan ve çok da bütçe, bütçen yoksa O zaman o iletişimin altında ezilirsin hmm. Diyoruz belki e, iklim iletişimiyle ilgili şeyde göz almakta Fayda var mı diye bir soru geliyor Benim aklıma 2015 sonrasında ...aslında dünyada da çok fazla büyük olayların olduğu yani Amerika'daki seçimler, hmm. e, mülteci krizinin iyice tırmanması vesaire çok fazla Brexit gibi çok büyük sosyal olaylarla karşı karşıya geldik. Aslında temelde baktığın zaman küresel iklim değişikliği en temel problemimiz içinde yaşayacak gezegenimizle ilgili. E, ama yine de o kadar büyük olaylar oluyor ki onun arasında yer bulabilmek için gerçekten iradi... ...iyi planlanmış ve var olan iletişim ortamındaki değişikliklere de uyum sağlayıp ona göre aksiyon alabilecek bir, bir kampanya modeline mi ihtiyacımız var? Ve ilk soruya geri dönerek soracağım. Çok fazla e, karıştırıyorum, biliyorum katmanları ama maalesef katmansız konuşamadığımız bir şey bu. E, bu iç kamuoyu, dış kamuoyu iletişimleri meselesinde de küresel iklim değişikliği... Ulus devletlerin sınırlarına ve iç kamuoyu mesajlarına hapsedilemeyecek kadar hepimizi bağlayan bir şey olduğu için... ...küresel bir de iletişime ihtiyaç duymuyor mu acaba gibi bir provokatif soru var aklımda. E, kuşkusuz duyuyor ama o küresel iletişim nasıl yapılacak ve kim yapacak? Yani e, oradaki kritik mesele şu olabilir şimdi düşünüyorum... E, Küresel iklim değişikliği ile iletişimine soyunan güçler ya da hareketler genellikle Amerikan kaynaklı oluyor ya da Batı kaynaklı oluyor ama ağırlıklı olarak Amerika hı hı. ya da işte ilk bu iş ilk başladığında yani ilk küresel iklim hareketi başladığında 2004-2005 gibi İngiltere'den birazcık çıkmıştı biraz Avrupa büyük ölçüde özellikle 350'nin devreye girmesiyle beraber işte bilmek için vesaire James Hansen'ın o şeyleri 2012'den sonra 350 şimdi ee, o zaman e, Amerikan kaynaklı bir iletişimin belli kuralları var anladığım kadarıyla. Ve o kurallar her yerde işlemiyor. Hı hı. Yani... E, ve onların orada yaptıkları kampanya Amerika için çok anlamlı bir kampanya olabiliyor. Mesela divestment kampanyası gibi. O yatırımını fosil yakıtlardan çektirme kampanyası 350'nin yaptı. Çok başarılı bir işti. Ama biz onu Türkçeye tercüme etmekte bile zorla. Yani divestment diyorum işte. Hani Türkçesi yok. <gülüyor> ee, Türkçeye tercüme bile edemiyoruz. Ee, Türk yani dolayısıyla bu küresel kampanya, yani küresel bir sorunun küresel düzeyde kampanyasının yapılması ya da iletişimin yapılması mümkün mü? Ona emin emin değilim. O yüzden e, tabii bu zirvelerin, yıllık zirvelerin böyle bir şey, yarattığı şans var. Bu e, 197 ülke bir araya geliyor. O sayede biz o iki haftayı bunun ve onun öncesini sonrasını bunun iletişimi için kullanıyoruz dünyadaki bütün iklim hareketleri. Bu bir anlamda bir küresel bir iletişim herhalde bir tarafıyla. Evet. Ama e, bu ancak işte yılda bir ay diyelim e, olacak bir şey. Ya da çok büyük bir felaket olduğunda işte Amerika'daki bu seneki Maria, Irma kasırgaları gibi falan. E, onlar bir süre e, bütün dünyada konuşuluyor ve eğer biz orada bu iklim değişikliğinden diyecek bir kanal bulabiliyorsak kendimize ki genelde o kanalı kapıyorlar özellikle karşı <gülüyor> taraf. Yani ve karşı tarafın gücü olduğu için siz o kanalı açamıyorsunuz yani. E bunu Amerika'daki en büyük e, ABC vesaire, CNBC en büyük kanallar hiç söylemiyorlar. İki hafta Maria yayını yapıp, kasırga yayını yapıp hiç iklim değişimden bahsetmedikleri zaman o e, hani fırsatı elinizden almış oluyorlar. Yani çünkü o bir kere söylese sizin başka bir yerde söylediğiniz de duyulacak belki ama hiçbir şekilde buna izin vermiyorlar. Dolayısıyla yine şu soruya geliyorum ben ister istemez biz bunu daha yerel düzeyde ee, ...yapmak zorundayız galiba. Yani küresel düzeyde yapılanın alıcısı ya da buna ulaşabilecek olan... E, ...bununla ilgili bir şeyler yapabilecek olan birileri var. Evet. Ama yine çok sınırlı bir grup insan o. Fikir tiyatisine devam ederek e, iklim hareketleri aynı zamanda... ...küresel sosyal fayda üreten kampların diyeyim e, en... Birbirine bağlı olan, geçişkenliklerin olduğu ve birbirlerinden çok iyi haberdar olan gruplarından biri. Bu açıdan çok güçlü bir şeyleri var. E, networking e, şansları var. Elbette ki zaten tek bir yerden çıkan, tek bir e, kampanyanın tüm dünyada işlemesi mümkün değil ama... ...yerel kanalların birbirleriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi işe yaramaz mı acaba diye bir başka soru geliyor. Küresel mesela. kampanya yoluyla birbiri, yerel kanalların iletişimini güçlendirmek mi? Değil. Herkesin iletişimini yükseltmeye çalışmak babında iklim hareketlerinin, yerel, yerel iklim hareketlerinin birbirleriyle bağlarının güçlenmesi. Ee, çünkü bir yandan ses çıkarmamız gerekiyor ve daha çok ses çıkarmamız gerekiyor. Hele ki anlaşmadan sonra o iletişimin takipçisi olmamız gerekiyor anlaşılan o ki. Wow, o kadar zor bir soru ki bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yatay örgütlenme. Ni, yani iletişim niye biliyor musun şimdi... şimdi e... Yani ...ben 90'ların başında bu işlerle ilgilenmeye başladım... ...aktif olarak sokakta yani... Ee, ...o zamandan beri sürekli bunu konuşuyoruz... ...yani bir zamanlar 1994'te Dünya Dostları diye bir dernek kuruldu mesela Türkiye'de... sıf bunun için, sırf hı hı. o zaman daha internet de yoktu, doğru düzgün... Ee, ...bu yerel hareketler birbirlerine nasıl iletişim kuracak... ...nasıl e, faks zincirleri falan kurmuştuk o zaman... Şimdi o zamanda dahil olmak üzere hep yerel hareketler birbiriyle nasıl iletişim kuracak, nasıl birbirinden beslenecek, nasıl daha büyük bir etkiye ulaşacak sorusuyla uğraştık durduk. Ee, olmuyor bu. Yani çok ilginç. Ee, bunun dinamikleri hani burada anlatamam ya da e, çok da çözebilmiş de değilim zaten meseleyi. Ee, ama işin içine iklim değişikliğini de aldığın zaman iyice zorlaşıyor. Çünkü iklim değişikliği çok küresel bir konu. Yani yerel hareketlerde bu konuyu gündeme getirmekte çok kolay değil. Örneğin bir termik santrala karşı verilen bir mücadelede bile e, iklim değişikliği teması o kadar görünür olmuyor. Daha çok hava kirliliği üzerinden veya işte e, sular yereldeki insanların e, topraklarının ellerinden alınması gibi temalar işliyor. E, i̇klim değişikliği çok işlemiyor. E, Olmaz, olmadığında bile eklim değişikliği bu e, hareketlerin birbiriyle bağını kurmak o kadar zor bir şeydi ki. Ve her zaman e, şey bariyerine çarpıyor bu. E, nasıl diyeyim? Örgütsel e, bariyerlere, egosal bariyerlere ya da e, ideolojik, politik tercihlerin e, yarattığı bariyerlere çarpıyor. O yüzden hani ben bu sonun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama cevabını bulamadım yani. Bir yandan da mesela ben senin kadar ümitsiz değilim galiba bu konuyla ilgili. Çünkü ümitsiz değilim de cevabım yok. Cevap iklim değişikliği mesajlarının daha fazla benimsenmesi ya da daha çok bilinir hale gelmesi ya da takip edilmesi sadece tek bir kanaldan olan bir şey de değil. Biraz da kümülatif bir birikme. ...halinden bahsediyoruz. Biz e, Paris servisi öncesinde mesela sokak röportajları yapmıştık. Ve sokaktaki herkes haberdardı aslında biliyordu ve çok da doğru yerlerden kuruyorlardı. Yani şey söyleyeyim benim burada balığım kalmadı diyordu Karaköy'de bir balıkçı. Ama benim burada balığımın kalmamasının sebebi burası ile ilgili değil ki diyordu. Yani sadece buradaki balıkçılıkla vesaire ilgili değil, bütün dünyada şu anda böyle oluyor diyordu. Ee, bir sürekli mesaj akışı da sağlanmış durumda aslında. O mesaj akışını belki biraz daha aksiyona, biraz daha e, hı hı. şeye çevirmeye çalışabiliriz gibi. Çünkü orada ciddi bir kümülatif birikim var. ...kümülatif birikim de güzel oldu. Full dolu gibi çok utanıyorum kendimden oldu, evet. şu anda. Evet. <gülüyor> Bon'a geri dönelim. Peki Bon'da e, gözlemlediğin kampanyalar var mıydı? Çok ilgini çeken iletişim açısından çok e, ilginç bulduğun bir şeyler oldu mu? Bon Valla en ilginci Amerikan heyetinin yaptığı fosil yakıtçı e, bir yan etkinliği. Fosil yakıtları ve nükleer kamp, e, reklamını yapmak için e, resmi delegasyonun yaptığı etkinliği gençlerin... Terk edip şarkı söyleyerek terk ettikleri eylemdi. Spontanımsı bir eylemdi. Yani önceden hazırlık yaptıkları belli oluyor. Şarkının sözlerini değiştirmişler, çalışmışlar falan belli ama. Hani yine de son günde, son bir iki günde örgütlediler o biliyorum. Bence en müthiş iletişim oydu. Onu e, takip eden e, yüzlerce cep telefonu kamerası onu anında Twitter'da yaydı mesela. Bence çok başarılı bir işti. Artı Democracy Now! gibi bir iki yer e, alternatif orayı izleyen televizyon Hı -hı. kanalı falan çok üstüne gitti. Amy Goodman'ın e, böyle ahiret sorularıyla e, şeyi sıkıştırdığı, bu petrolcüleri, nükleercileri sıkıştırdığı e, basın toplantısı falan. Bunlar çok e, iyi iletişimlerdi ama yani iletişime girer değil mi bu? Evet, yani sonuçta evet. bayağı bir kampanya e, gibi e, örülmüş bir şeydi ve rezil ettiler. Yani Amerikan resmi heyeti... ...tam anlamıyla rezil oldu. Hani Trump'ın... E, ...bir ne geleceğine... ...Trump'ın bir dahakine heyet göndereceğine bile emin değilim. Yani o derece rezil oldular. Bu bence çok büyük bir başarıydı. Ama onun dışında... E, ...böyle daha... E, ...uslu denebilecek... ...tarzda yapılan işler çok etkisiz... ...gibi geliyor bana. Şimdi her tarafta... ...her zene e, iklim zirvileri... <gülüyor> ...yapıldığında olduğu gibi... ...işte her tarafı billboardlara... E, ...iklimle ilgili şeyler... Asılıyor işte hükümetin de desteğiyle tabii. Yani Alman hükümetinin orada. Bir tür yılbaşı süslemesi haline gelmiş olabilir mi bunlar? Aynen öyle tabii. Aynen yani her tarafta billboardlar işte şeyler hatta böyle e, billboard ötesi şeyler de vardı yani. Şehrin çeşitli yerlerinde. Her yerde hissediyorsun burada bir şey oluyor şeyini. E, böyle çok <gülüyor> umut veren sloganlar ya da işte e, bu mesela şu vardı. E, bu zirveyi karbon neutral yaptık. Yani yani hiç e, ayak izi, ayak izi bırakmadı. bırakmadı bu zirve. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Ee, Valla o kadar bana bu, bu işler tuhaf geliyor ki gidip okumadım bile nasıl yaptıklarını ama muhtemelen e, işte gidiyorsun belli bir para veriyorsun. E, offset ediyorsun. Mesela uçuşunun e, yarattığı evet. karbon ayak izini gidiyorlar bir yere senin için ağaç tüküyorlar böylece offset oluyor falan. Bu şekilde karbon e, nötral yaptık. E, yani bu bu, mu, bu mudur? Yani bu iş ben e, görebildiğim en büyük şey buydu bir de Fiji şeyi biraz fazlaydı tabii Fiji ev sahipliği yaptığı için onlar biraz görünür olmaya çalışıyorlardı işte ada ülkelerinin sular altında kalması teması biraz ön plana çıkıyordu falan ama onların dışında ciddi bir kitle iletişimine benzer bir şey ben görmedim yani. Eee. Zamanımız hep çok kısa geliyor bu tür konularda konuşacak çok şey olduğu için belki ama son bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz iç iletişimde yapılan daha doğrusu hükümetten iç kamuoyuna verilen mesajları ve onun nasıl algılandığını az çok e, rakamlarla ve etki analizleriyle olmasa da bile deneyimimizle de görebiliyoruz. Peki Türkiye delegasyonunun oradaki mesajları ve o mesajların e, oradaki kitle tarafından algılanışı nasıldı? Orada kitleden kastın uluslararası İklimdir. mı? Evet uluslararası halinde. Onu çok iyi bilmiyorum. Çünkü e, Türkiye'nin talepleriyle çok ilgilenen oldu mu ona da emin değilim. E, bir grup e, bu konuyla zaten işi gereği ilgilenenler var zaten. E, yani delegasyonlardaki. E, gelişmekte olan ülkeler e, işte şeyi sonradan bakanın da açıkça söylediği gibi hani pasta dedi ya. Hani bir pastadan hı hı. pay almak pay istiyoruz. Almak. E onlar da pastadan pay vermek istemiyorlar Türkiye'ye. Bu şekilde bir e, çatışmalı bir durum ortaya çıktı Gelişmekte hmm. olan ülkelerle Türkiye arasında. E, ama şunu söyleyebilirim izlenim olarak e, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin prestiji galiba pek yüksek değil. E, çünkü örneğin gençlik heyetleri ya da genç, gençlik grupları ya da e, sivil toplumda Türkiye'nin normalde hani ulusal hukuk açısından haklı olan bu talebini yani ulusal hukuk açısından hakikaten haklı yani Hı -hı. haksız değil ee, en azından kısmen haklı ee, taleplerinin bir kısmında haklı hiçbir şekilde bununla ilgilenmiyor yani Türkiye eğer e, biraz daha iklim politikalarına dair e, yapıcı hani tırnak içinde ya da e, böyle ön açıcı ...bir rol üstlenmiş olsaydı... ...ki bunu yapmak imkansız değil... ...bunu yaka, yapan çok gelişmekte olan ülke oldu. Hani Türkiye'nin mesela Meksika... ...bundan birkaç sene önce... Cancun zirvesi civarında... ...resmen Paris anlaşmasının mimarı... ...olabilecek kadar Meksika delegasyonu... ...büyük bir iş yaptı orada. Hatta o delegasyon o zamanki... işte ...partisi Espinosa daha sonra... ...Çerçeve Sözleşmenin başına geldi. Yani... İlle bunu İngilizler, Amerikalılar ya da Almanlar yapmıyor. Yani Meksikalılar, Brezilya heyeti bir dönem. işte Güney Afrika, Filipinler vesaire. Türkiye biraz e, müzakerelerin geneline dair bir e, ilgi gösterseydi. Yapıcı bir şeyler yapsaydı. E, ne bileyim gelişmekte olan ülkelere destek verseydi taleplerinde. Bunların hepsi... E, Hani diplomasi de anlamı olan şeylerdir ama iletişim aynı zamanda değil. İletişimde mi? de evet tam da onu söyleyecektim. yoksa iletişimin temel kurallarından bir başkasını da getiriyor. Talebinin haklı olması yetmez. O talebi doğru iletmen. Üstelik de o talebi iletirken kurduğun etosun da doğru olması ah, gerekiyor evet, ki etos işte, o taleple karşılık alabilirsin. Doğru tam da öyle. Çünkü bu bunu yapmadığı için inatla Türk geliyor ki ben haklıyım bana hakkımı verin. Peki D yani sen bu arada başka haklılar da var. Yani sen bir şey talep ediyorsun. Başka 197 tane senden başka 196 tane daha ülke var. Onların da hepsi bir şeyler talep ediyor. Onların da bir kısmı haklı. Onların hangisine destek veriyorsun ve e, bir... Yani masanın diğer yerlerinde aktif olarak rol alıyorsun ki herkesin sana destek vermesini bekliyorsun. Tam da bir yani diplomatik başarısızlığın ötesinde galiba bu senin söylediğin e, iletişimsel bir hata da e, var orada. Tam başta sorduğun evet. sorunun cevabı da bunu başaramayınca o zaman iç politikaya dönüyorsun. İçeriye dönüp rest çektik evet. yani. Ya bu çok önemli ve şey bir konu. İstersen bunu bir başka diğer kamda tekrar konuşalım. Bugünkü vaktimiz sona erdi diğer, ama. Diğer biraz diğer kamlık yapmak lazım yani. Evet. Başını olmak için. Bir söylediğin mesaj, onu kim olarak söylediğin ve nasıl söylediğin üçlemesi o Aristonun en temel şeyi hmm. çok önemli bir üçleme. Bunun üzerine ayrıca konuşalım. Olur. diye Bir programa daha davet <gülüyor> okay. edeceğim seni. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok sağ ol davet için. 94.9 Açık Radyoda diğer kamda dam özlerle birlikteydim ilgili partnerim Reo'fa buradan selam iletelim. Feryal ayrıca çok teşekkürler. Yapın masamızdaydı bugün. Bir başka diğer görüşmek üzere hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.